Woken Walk'un sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tümrüt'ü Modern Sabahlar devam ediyor. 9'da 9 dakika geçiyor saatimiz ve hepimiz sizlerleyiz. Günaydın efendimiz. Günaydınlar, Günaydın. günaydınlar. Oh. Macera dolu bir... Macera dolu bir Şu salı şanşamba. günü. Şarşamba. Çarşamba mı oldu? Tabii, çarşamba. Ay ben salı diyeti ama 3'te birinin bütün maceraları salı yaşadın diye o gün bitmek <gülüyor> bilmiyor gibi. <gülüyor> yani. Ben hep ben salı gününde kaldım yani hiç değişmedi benim için. Hayat salı gününde devam ediyor. Aynen devam. 2014'ün 3'te biri değil, 4'te biri tamamen bitiyor bugün. Bugün itibariyle bugün 30 Nisan neşe doluyor insan. Son gün, son gün kaba bir hesapla. Bugün e, demek ki e, yarın 1 Mayıs. Demek ki Değil mi? Artık Otomatik net bir şekilde mevsimler tablosuna göre bahar ayındayız. Yo zaten bahar ayındayım. Bahar. Bak Hı? kendin bile kendi içinde bir takım çelişkiler yaşıyorsun. Şu Düşün. bir mevsimler tablosu koyamadık gitti. Getirtemedik valla getirmeyiz. Onu neresi satıyor Oktay? Onu abi e, şeyde... Yani hayatta istediğin bir tarih şeridi bir de mevsimler tablosu. Bu kadar mı zor ya? Bir de şu şey istiyorum. E, iç organlar organlarımızı tanıyalım Sök, diye. Sökmeni takmalı mı? Sökmeni takmalı. Var mu? onlardan da var abi. Abi o kadar başka Şeyde, bir şey istemedim ya oy, bu mu? Oyuncakçılar var oyuncakçıların olduğu bir yerde var. Bir dönen dünya küre istiyorum yani. Işıklı mı sabit mi? Sabit. <gülüyor> Yok dönen ama ışıksız. Geceleri çalışmayacağım. Gündüzleri bakmak istiyorum. Ben çok özenirdim odamda olsun diye ya. Benim bir arkadaşım İzmir'de odasında vardı. Nasıl? Fırfır. Fır. Ben de işte onu şey diye düşünüyordum. Benim odamda olsa sabahtan akşama kadar ben buna bakarım ki diye. Hep çocukluğum özentiyle geçti. benim, benim vardı Al işte. işte. Zengin bebesi Zengin bu? <gülüyor> Zengin İzmirli Zengin bebesi. bebesi. <gülüyor> İki üç defa döndürmüşüm bunu. <gülüyor> ne yapıyordunuz? Yani hiç Yazıyor mi merak etmedin? Yazıyor ülkeler üzerinde yoksa ülke Yazmaz mı? Oktay sadece elinde? siyasi haritamı. Yok hiçbir şey yazmıyordu. Hem top olarak oynayabiliyordun. <gülüyor> Hem böyle lastik bir şey. Peki ve, veren mi duruyordu yoksa... Aa, tabii 23 derece neydi 23 dere ya 22 derece 14 dakika mı 14 dakika ya da mı? bir şey 14 dakikası vardı 22 ya da 23 mi? yanlış gün şey vermeyeyim yanlış e, derecede vermeyeyim çünkü bir derece her şeyi değiştirir otağa başka Ama ne vardı? özlenecek bir şey değil diye yani. ya Allah işte sen de olduğu için özlenecek değil de yani benim ben sırf ona gidiyordum ya Alper'e Alper arkadaşı Alper Abi güzel Alper'le buluşuyorduk ya hadi canım kulesi olan çocuklar diye bir arkadaş grubumuz var İzmirli zengin e, çocuklar. Alper ondan da bahsetmedi. Aralar, aranıza da girememişim. Giremezsin. sorsanız ondan. dünyadaki ülkeleri hala bilmem Yani o kadar ilgisizmişim. Demek ama ki. biz biz çünkü, çünkü çok küran vardı. Yani. Küresi olmayan ne oluyordu o zaman haritadan çalışıyordu onu küresi olmayan onu sizden değil mi? küreselleştiriyordu gözünde ne olduğunu tahmin ediyordu. benim elimde küre var şöyle bir bakmışlığım bile yok bugün Vallahi... Arjantin sen gösteremem yani Bu Alperlerin evinde mesela sürekli kola dolurdu dolapta vay be tam bir sefaat ülkesi Alper. <gülüyor> giderdim. Alperland yani böyle giderdim mutfağa giderdim kola var odaya giderdim küre Kü var küre var <gülüyor> macera dolu bir ev o Sanki evde hayat nasıl? Valla çok güzelmiş. Ödev yapacağım diye. Benim evi şu anda canım çekti. Biz hiç üç boyutlu dünya göremedik. Bizimki hep yatay, yatay düzlemde. Yurt dışı görmüşlerden <gülüyor> adamı tıkmış. <bizim>, tık <gülüyor> Küreyi çevirip çevirip görüyorduk yani. <gülüyor> kolasını alırdı eline. Oo. Siz pek ilgilenmediniz. Ben derdim özel ben. hayatıyla ama. Ben yani, ben yani biraz... Ayağıyla dönderirdi değil mi dünyayı? Ko ko kolasını alırdı, <gülüyor> bir ayağını uzatırdı. Ayı ayağını... postunun üstüne oturup. İstersen ben döndüreyim Alper falan derdim. Sen dokunma abi falan derdim. Yanlış döndürüyorsun çünkü doğru yönde çevirmek lazım. Nereye dünyayı. gitsin istiyorsun diye bir laf vardı yani. Dokunmadım. Nereye gitsin de ya. Işte Gidebildin yere. yere git. Nere Sen dokunma nereye gitsin istiyorsun. Bay be, be. Lütfen buradan genç arkadaşlarımıza sesleniyorum. Sizin evinizde olup da arkadaşının evinde olmayan e eşyalarınızı lütfen paylaşın. Gerekirse bazen onlara verin. Ben de küçük Önce bir anımı, anımı verir, anlatabilir miyim? yani buyurun. Ben anımı anlatıyorum. Alper mi senin de? Yoksa? Benimki Alperdi, de Alper ee, Murat'la Fatih vardı. Fatih'lerin evinde, Fatih odasında, duvarda duvarda değil de hatta şey ee, ne derler dolabının üstünde şey çıkartmaları vardı. Araba çıkartma resimleri vardı. Of falan böyle. Ondan sonra bir de Murat vardı. Ben sonradan aralarına katıldım. Bir de o çıkartmalar böyle bir yerden çıkartma şeklinde yapıştırılmış bir de gazeteden kesilmiş bir iki tane şey vardı işte traktör bilmem ne gibi bir, şey, bir şeyler vardı çıkartmaların yanında onlar bankla yapıştırılmış He. ondan sonra onların başına geçer şey yapardık ne derler ona paylaşılırdı işte bunu sen alır tamam onu da ben aldım o zaman o şey bana da şey der sende traktörü var işte <gülüyor> benim bu <gülüyor> <Yay> çak... <gülüyor> <gülüyor> <Yay> çak... <gülüyor> sen geç mi gidiyordun eve ya <gülüyor> <gülüyor> yay macera macerame böyle başladı <gülüyor> Kaç tane çıkartma vardı? Valla 10 tane falan vardı. Ben hep böyle Bunlar bir traktörüm. Bunlar beşer beşer Valla hep beygir gücü düşük. Hep şeyleri falan. Valla kakalamıyor. Ama tabii ben de şey diyordum az yakıyor diye oradan kendimi Ma şey yapmaya çalışıyordum. Tabii abi traktörün şeyi olur mu ya? Traktörün tabii şey diyordum. Siz ileride şey yapacaksınız ama ben buradan tarımda çok acayip şeyler yaparım Dünya ki. Dünya buna dönecek falan diye o zamandan geç Şey yapsaydım. vardı Ve bugün ben haklı çıktım. Bak o arabalardan bir tanesi biliyor yok ama bugün tarım, organik tarım özellikle. Bugün sorsan ne Murat ne Fatih hatırlar ha bu şey arabaların özelliklerini ama sen eminim traktörün. Ben sana. Traktörün özelliklerini A'dan Z'ye hatırlıyor. Çünkü o sanırım. benimdi Oktay. O benimdi. Herhalde o abi. halkındı. Yani değer Hım, bilmek böyle bir şey. Benim de. Benim bir arkadaşımın küresi vardı. Bir kere bakmamış. Ege miydi, Ege miydi <gülüyor> ismi neydi? Adamın evinde dünya küresi varmış 23 derece 27 dakika Verevlik. Onun bile ölçüsüne bakmıyor çoğu kişi. Yani. Bir abi, işte. Verevli küralarda şey, Olan olmayanın halinden anlar mı? Üzerinde ülkeler... Ne çocuk, oyunlar oynanır ya? Çocukluk travmaları mı yoksa... Çocukluk eksiklikleri mi? Eksiklikleri olarak mı? Eurovizyondan uzak kaldık. Ama iyi de oldu be. Yoksa yapıldı mı Eurovizyon? Eurovizyon'la ilgili tartışmalar başladı. Ee, Biz tartışmıyoruz değil mi? Rusya, Belarus, Ermenistan, Avusturya adına yarışan Drag Queen, Conchita Wurst'un Eurovision'dan çekilmesi için kampanya başlatmış. Ee, niye? Ee, drag Queen'i cinsel tercihten bağımsız olarak kadın gibi giyinen kişilere deniyor hı hı. diyerek açıklama yapmış. İşte ee, şey, huysuz virjin Türkiye'nin en meşhur Drag Queen'i. Ondan sonra biyografik şarkı. Bir de ama şov için yapılıyor. kesmiyor. Özellikle şey. Şurada... Abartılı kadın kıyafeti öyle yani şey Abartılı kadın değil. kıyafeti ama sakallı kadın oluyor. O zaman işte şey oluyor herkes. Ayarlı bozuluyor. Sakallı bebeğe inanıyorsun da. Sakallı adama niye zanmıyorsunuz? İnanmıyorsunuz. Hımm alt no, Biyografik şarkısı bir oğlan çocuğun sakallı bir drag queen olma yolunda giden hayatını anlatıyor diye e, özet geçilmiş ve e, tartışmalar başladı şu anda o girsin o olmasın o yarışmada olmaması lazım falandır filandır çekilsin ee, mi çekilmesin mi yok yok çekilsin biraz çekilsin biraz, çekilsin. biraz kenara çekilsin yok nerede, yok bu sene Danimarka'da mı yapılacak Neredeydi? bu sene dünyanın koptuk önemli bir ülkesinde ülkesinde, bir yerde yapılacak yani küre olsaydı olsaydı bakardım ben, nerede olduğuna falan da işte bilemiyoruz gibi Oktay şu ya, stüdyo... alalım dükkana bir tane küre ya niye dükkan alıyoruz ya Dükkanda Dükkanda işte, burada vaktimiz olmuyor stüdyoda çok alırsın akşam bir dedinkini Çevir görünür. Ama dükkanda daha çok kişi görür. Evet, Hayır. O da var, o da yani var. o çünkü küresi olmayan da ben birçok kişi olduğunu düşünüyorum. Sırf küre için gelir mesela dönem <gülüyor> ödev yapmaya. Gelir, deksa oturur. Küresinde nasıl şey yapar. Yani bunlar önemli hadiseler. Bize hiç... güzel harita mı alsak acaba? Vallahi bilmiyorum. O tra şeyde trafikte satanlardan istemiyorum ben. Yok yok büyük ya. Harita odasında Siyasi duracak. mi coğrafi mi? Önce önce, önce, önce siyasi alalım. Yani önce önce coğrafidir yani. Çünkü Abi. bazı siyasi sınırlar da coğrafi sınırlara göre şey yapıldı. Bak bu çocuğun Türkiye haritası mı diyorsun sen? Türkiye efendim dünya Avrupa tarih Af haritası. Afrika'da bak hepsini cetvelle çizmiş. Böyle Göçleri... öyle cetvelle çizilen bir bana şey var mı? Coğrafi bir durum var mı? Vallahi çat çut oradan kesilmiş yani. Neye göre kesiyorsun? Kime göre kesiyorsun? O da doğru. İsterseniz Westeros haritası koyalım Game of Thrones'u oradan şey yaparız Bu bölümde bak şuradan geldiler falan filan diye. O da olur valla bana olur bana her yer uyar Kusura O zaman ya. bir harita odası yapalım ya Hem küremiz de orada durur evet. O zaman laboratuvar slash harita odası Gibi bir şey düşün. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum <ederim. gülüyor> Tam Gagamajero lisesi Gagamajero deneme lisesi Ay, Bu çok arada ne sezonu geldi? E, revizyon sezonu tarımla ilgili önemli bir gelişme. En, en onun geldi. Erikler bugün kilosu 8 liraya kadar inmiş durumda. 40 liralardan, 50 liralardan, 300 liralardan bugünlere gördük ya ne kadar mutluyuz. Ben de hafta sonu aldım ya. Kaçta? 3.25. Bak gördün mü adam 3'ü mi? Yarım Geçen hafta sonu. Mi? Hayır. İyi o zaman. çok poşet almışsındır. To sen. Hayır baya büyük büyük. Büyük iri iri onu demiyoruz Vallahi ya. Yani sadece poşet küçüktür. Poşet küçüktür. Yani kilosu 8 liradır da ben. yarım kiloya yakındır. <gülüyor> kilosu 3.25'ti ya. Valla 1 kilo 100 gram civarında. İşte erik, erik katır kutur hayatımıza girdi. Türkiye'nin tuz stokları yerinde. Çünkü biliyorsunuz bu meret banmalı yeniyor. Doğru. Kışın kar de... yağmadı bol bol tuzumuz Yurt da var. Yurt dışında da eriği tuzla yiyorlar onu bilmiyorum. Ama ülkemiz bir erik cenneti ve herkes tuzu abanıyor. E, Tansiyona bir tane dikkat. Hı. Ama bir de faydası var eriğin. Neymiş? Bir mucize adeta. Bir faydası olsa hakikaten çok sevineceğim ben. Çok faydası, lezzetli abi faydası. Çok lezzetli. Biraz su ihtiyacını karşılıyor ama bağırsaklarda da bir mülayimetli e, bir hareketlemde bir sindirim kolaylığı sağlıyor. Ekşi ekşi. Eşki eşki. Erik Yemen'in tatlı tatlı ee, şeyi olur, şakası, olur, şakası diye. olur diye var var öyle günler var. O da e, unutulmaması gereken aman dikkat diyoruz tüketiciye. Hemen sorayım o zaman papazcı mısınız cancı mısınız? Valla bu dönemde papazcı ileriki dönemlerde cancı. Çünkü papaz bu dönemde kütür kütür ileriki dönemlerde onun böyle ekşimsili iki tane yiyebilirsin. Üçüncüyü yiyemem. Ama can ne olur ileriki günlerde daha şimdi daha biraz daha kıvamını bulamıyor. Mayıs'ın ortasına doğru kıvamını bulur. Ben de can erik candır diyorum ama e, papazcıyım olduğumu bir şekilde Papaz ifade ediyorum. Ben de papazcıyım ezelden. Şey büyük, büyük. İri iri iri <gülüyor> <gülüyor> iri. <gülüyor> i̇ri iri. Şeyi de erik olarak görmediğimi de buradan söyleyeyim. Neyi Kim kırmızı erik. Evet. Kırmızı erik. İstanbul eri denir ona. Ne derlerse desinler. Bence erik değildir o. Başka Büyük şey. olanlar mı küçük olanlar mı? Büyük ve tatlı olanlar. B büyük, iri ve etli etli. Onlara ne deniyor? Angelik mi deniyordu? Ne deniyordu? Valla istersen Christina de. Benim için fark etmez. Sana istediğim şeyi söyleyebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> erik öyle diyor zaten. Christina <gülüyor> de diye Angelik erik ve Fuji elma aldım. Nasıl Güzel işte bak ederim. keşke küremiz olsaydı bir daha bir bakardık. Hemen onu çevirir nereye gideyim diye düşünürdüm. <gülüyor> İsterseniz biraz şarkı dinleyelim. Ne hay dersiniz? hay hay hay Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar